Yazan Friedrich Duranvat, çeviren Zahide Gökberk, uygulayan Ulviye Temur, mikrofona koyan Kemal Bekir, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar Müfettiş Richard Kani Kıpçak, başhemşire Hediye Sezer, niyvtin Necdet Mahvi Ayral, deli doktoru Perihan Tedü, Einstein Müfit Kiper. Misyonerin karısı Samiye Hün, Misyoner Oscar Rose, Erhan Dilligil, Möbyuz, Givit Özdoğru, Adolf Friedrich, Turgut Arseven, Wilfried Kaspar, Çetin Akcan, Jörg Lukas, Sükan Kahraman, Hemşire Monika, Şükran Akın, Blocher, Hikmet Eldek, Erkek hasta bakıcı, Mete Sezer, Baş erkek hasta bakıcı, Devrim Palscan... Lohen Fotoğrafı çektin etraftaki parmak ister mi de al Baş üstüne sayın müfettiş Adı neymiş hemşehrinin Yaşı 22. Kimsesi var mı Doğu İsviçre'de bir erkek kardeşi var Haber verdiniz mi Telefon ettik. Katil kim Rica ederim sayın müfettiş Biliyorsunuz zavallı adam hasta bekala, bekala. O halde katil demeyelim de fail diyelim Ernest Biz kendisini Einstein diye çağırırız Neden Kendini Einstein sanıyor ondan ya baş hemşehrinin ifadesini aldınız mı? Evet sayın müfettiş Boğularak öldürülmüş öyle mi doktor? Evet ayaklı lambanın kordonuyla. Bu delilerde çoğu zaman görülmemiş bir dev güçü gelişiyor Şaşılacak bir şey doğrusu Ya demek öyle O zaman ben bu delilere hemşehrinin bakmasını Büyük bir tedbirsizlik bir sorumsuzluk sayarım Bakın bu ikinci cinayet Rica ederim sayın müfettiş Üç ay içinde bu akıl hastanesinde ikinci ölüm olayı Bakın 12 Ağustos günü kendini büyük fizikçi Newton sanan... ...Herbert George Boyter adında bir hasta... ...hemşire Doretta Moser'i boğmuş. O da bu salonda olmuştu. Hasta bakıcılar erkek olsaydı böyle bir şey hiçbir zaman olmazdı. Öyle mi sanırsınız? Hemşire Doretta Kadın Güreşçiler Derneği üyesiydi. Hemşire Irena Straub da Jiu Jitsu şampiyonuydu. Peki siz nesiniz? Ben halterciyim. Ya... Peki artık katili... Rica ederim sayın müfettiş Aha evet evet faili görebilir miyim? Duymuyor musunuz? Ne olursa olsun kendisini sorguya çekeceğim Olmaz Neden olmuyor? Tıbbi sorunlar yüzünden buna izin veremeyiz efendim Bay Ernest'in şimdi keman çalması gerekli Olur şey diye. herif bir hemşireyi boğmaz Sayın müfettiş üzerinde konuşulan bir herif değil Sakinleşmesi gereken hasta bir insandır Kendini Einstein sandığı için ancak keman çalarsa sakinleşebilir. Ee, acaba deli ben miyim? Hayır İnsan serseme dönüyor Burası da çok sıcak Hayır sıcak değil Başhemşire Marta lütfen başhekimi çağırın O da olmaz Başhekim yatışması için Newton'la satranç oynuyor Bunun üzerinde artık durmak istemiyorum Başhemşire Marta Başhekimle mutlaka görüşmeliyim Peki ama beklemeniz lazım Keman daha ne kadar sürer? Ya bir çeyrek ya bir saat belli olmaz duruma göre Peki peki ne yapalım beklerim Beklerim Hadi cesedi dışarı çıkarın <gülüyor> ha. Ha. Sir Isaac Newton Cinayet masası müfettişi Richard Voss Memnun oldum Sahiden memnun oldum Az önce burada gürültüler, iniltiler, hırıltılar filan duydum Sonra da gidenler gelenler oldu Burada neler olup bittiğini sorabilir miyim? Hemşire İren Ekstrap'ı boğmuşlar Şu Jiu şampiyonu mu? Evet o Ne Ernest, Henry Ernest'i boğmuş Ama o keman çalıyor Heh, yatışması gerekmiş Boğuşma onu da yormuş olacak Halbuki, pek zayıf, pek çelimsizdir. Aa, acaba neyle yapmış bunu? Ayaklı lambanın kordonu ile. <gülüyor> Ayaklı lambanın kordonu ile mi? Bak, bu da bir yol işte. Mesela alıp şöyle boynuna... Ah. Vah Ernesti vah! Pek acıdım ona. Cidden pek çok acıdım Jiu-Jitsu acıdım tabi ee, Müsaadenizle biraz ortalığı toplayabilir miyim? Rica mi? ederim rica ederim buyurun buyurun Olayın tespiti yapıldı zaten Tertipsizliğe hiç gelemem Ben zaten düzenli olma sevgisi yüzünden fizikçi oldum İstediğim tabiatta düzensizlik gibi görünen şeyleri daha yüksek bir düzene bağlamaktı Onun için fizikçi oldum <Gülüyor> Ah, kafam allak bullak oldu. İnsan bir hemşireyi nasıl nasıl boğabilir? Evet ama bir hemşireyi de siz boğdunuz. Ben mi? Hemşire Dorothea Mozer'i. Ah, şu güreşçi mi? 12 Ağustos günü. Perdenin kordonuyla. ile. <gülüyor> o büsbütün başka bir şeydi sayın müfettiş. Ben deli değilim ki. Hı. Ah hemşire Dorothea Mozer'i. Düşünüyorum da şimdi Ne kızdı Zavallı Başak gibi sapsarı son derece kuvvetli Dolgun vücutlu ama gene kolayca eğilip Bükülebilir bir kızcağız Hem o beni seviyordu Ben de onu seviyordum tabi Bu karışık düğümü Ancak bir perde kordonu çözebilirdi Karışık düğümü mü Evet Benim ödevim yer çekimi üzerine düşünmektir Kadın sevmek değil Ha, anlıyorum anlıyorum Ayrıca aramızda pek büyük bir yaş farkı da var Tabi tabi hiç şüphesiz Siz tabi 200 yaşın hayli üstündesiniz Ne <gülüyor> demek istiyorsunuz yani Öyle ya, Newton olduğunuza göre değil Aklınızı mi? mı kaçırdınız siz sayın müfettiş Yoksa mahsus mu yapıyorsunuz Bakın e... Benim gerçekten Newton olduğuma mı inanıyorsunuz Kendiniz inanıyorsunuz ya Size bir sır verebilir miyim Sayın müfettiş Elbette buyurun ben Sir Isaac filan değilim Sadece kendimi Isaac Newton'miş gibi gösteriyorum Peki ama neden? E, zavallı Ernest'i şaşırtmamak için Kavrayamadım Aa, Çünkü Ernest'i benim gibi değil <gülüyor> Sahiden hasta o Kendini Sayden Albert Einstein sanıyor Ya ama bunun sizden ilgisi ne? Aa, eğer Ernest'inin asıl Einstein'ın ben olduğundan haber olsaydı kıyamet kopardı Alt üst olurdu ortalık yani bundan demek istiyorsunuz ki Evet evet Ünlü fizikçi ve relativite teorisinin kurucusu Einstein ben 14 Mart 1879'da Ulm şehrinde doğdum Evet çok memnun oldum Beni tevkif edemediğiniz için üzülüyor kızıyorsunuz değil mi? Amma yaptın Albert ee, Hem hasta bakıcıyı öldürdüğüm Hem de atom bombasının çıkmasına sebep olduğum için beni tevkif etmek isterdiniz elbette Yok canım neler söylüyorsun Albert Evet evet Şu kapının yanındaki düğmeyi çevirirseniz ne olur Richard? Elektrik yanar Yani bir elektrik akımı ortaya çıkarmış olursunuz Peki elektrikten hiç anlar mısınız Richard? Yok ben fizikçi değilim ki <gülüyor> Elektrikten ben de pek anlamam Yaptığım şey sadece tabiat gözlemlerime dayanarak onun üzerine bir teori kurmaktır Sonra teknisyenler gelirler ve sadece formüllerle ilgilenirler. Yani elektriği kendi yararları uğruna sömürürler, makineler yaparlar. Bir makinada ancak kendisinin icat edilmesine yol açan bilgiden bağımsız olunca işe yarar. Böylece bugün işte herhangi bir udala bir ampulü ışık haline getirebiliyor. Bir atom bombasını patlatabiliyor. İşte beni tevkif etmek için yeterli bir sebep Rihal. E, ...yaptığınız dürüst bir şey değil doğrusu. Ama ben sizi dekif etmek istemiyorum ki Albert. E, çünkü beni deli sanıyorsunuz değil mi? Elektrikten bir şey anlamıyorsunuz da... ...düğmesini çevirmekten neden kaçınıyorsunuz? <gülüyor> Şu halde asıl suçlu sizsiniz Rihar. Hoşça kalın. Güle güle Albert. Güle güle. Ha, bu, bu portre de kiminmiş? Babam Gehenreit, Avdus von Seidenportresidir. Ha? Ha. Evet. Ben sağlık yurdu haline sokmadan önce bu köşkte otururdu. Büyük bir adam, gerçek bir insandı. Ben onun tek çocuğuyum. Veba gibi nefret ederdi benden. Gerçekte bütün insanlardan veba gibi tiksinirdi. Haklıydı da. Ekonomi alanında söz sahibi olduğundan... ...bizim gibi ruh hekimlerine... ...ebediyen kapalı olan... ...insan yaratılışının gizli kapaklı tarafları... ...uçurumları onun önünde açıktı. <gülüyor> Biz deli doktorları... ...hala son derece romantik... ...insan sevgisiyle doluyuz. Üç ay önce burada başka bir portre Hı, Amcamın portresiydi. Politikacıdır. <gülüyor> Ernest'i yatıştı çok şükür. Kendini yatağa attı uyudu. Mutlu bir oğlan çocuğu gibi. Üstümden büyük kalktı sanki... Brahms'ın üçüncü sonatını da çalacak diye ötümü kopmuştu <gülüyor> Newton'la konuştunuz mu? Evet hem de bir şey keşfettim Oğuz, Tebrik ederim Newton da kendini Einstein sanıyor Bunu herkese anlatır ama kendi kendisi için o gene Newton'dur Emin misiniz? Hastalarımın kim olduklarını ben kendilerinden daha iyi bilirim ee, Olabilir öyleyse bize yardım edin Hükümet istiyor bunu sizden Savcı ne diyor? Ateş püskürüyor. Bıraksın da bunu ben dert edineyim. Ama ikinci cinayet. Rica ederim sayın müfettiş. Ben uyandım. Ama yaptınız profesör. Güzel çaldın mı? Hmm, çok güzel çaldınız profesör. Hemşire Irene Strauß. Düşünmeyin onu artık profesör. Gidip yatacağım gene. İyi edersiniz profesör. Demek buydu ha. Buraya ne zaman getirildi? 2 yıl önce. Ya. Newton ne zaman geldi? 1 yıl oluyor. Her ikisi de iyileşmeyecek cinsten. Ben mesleğime yeni başlamış, bu işin acemisi bir doktor değilim Vos. Biliyorsunuz bunu. Savcınız da biliyor. Bilir kişi raporlarıma her zaman değer vermiştir. Benim sağlık yurdum dünyaca tanınmıştır. Yanılmalara, hele polisin buraya gelmesine sebep olacak olaylara dayanamam. Burada yanılan, hele kabahatli olan birisi varsa o da ilaçlardır. Ben değilim. ...bu çeşit kazaların önceden görülmesi mümkün değildir. Yalnız sayın müfettiş... ...aklınıza bir şey gelmiyor mu? Ne gibi? Her iki hastayı da bir düşünün. Eee? Peki? E, her ikisi de fizikçi. Atom fizikçisi. Evet. Siz sahiden içinde hiç kuşkusu olmayan bir adamsınız. Yani? Evet Boz... Yani demek istiyorsunuz ki... Her ikisi de radyoaktif maddeleri araştırıyorlardı. Bir bağlantı mı kurmak istiyorsunuz bundan? Sadece tespit ettim o kadar. İkisi de yanındakiler için tehlikeli olmaya başlıyor... İkisi de hemşireleri boğuyor. Yani siz radyoaktivite yüzünden beyinlerinde bir değişiklik mi olduğunu düşünüyorsunuz? Ne yazık ki bu çeşit bir ihtimale düşünmek zorundayım. Ha. Ya... Ee, şu karşıdaki kapılar nereye açılır? Hı. Ee, koridora, yeşil salona, üst kata. Kaç hasta var burada? Üç. O kadar mı? Ötekiler ilk kaza olunca hemen yeni binaya götürüldüler. İyi ki vaktiyle yaptırmışım o yeni binayı. Akrabalarımın çoğu da burada öldü. Tek varis ben kaldım. Kader vos. Ben birazcık normal sayılıyorsam... ...yani kafa düzeni bakımından demek istiyorum... ...bir tıp mucizesi denilebilir buna. Hı hı. Ee, üçüncü hasta kim? O da bir fizikçi Şaşılacak şey siz öyle bulmuyor musunuz? Yo onları ben ayırıyorum Yazarları yazarların yanına Sanayicileri sanayicilerin Milyonerleri milyonerlerin yanına Fizikçileri de fizikçilerin yanına koyuyorum ee, Peki onun adı ne? Johann Wilhelm Möbius O da mı radyoaktiviteyle ile uğraşırdı? Hayır radyoaktiviteyle ile hiçbir ilgisi yoktu 15 yıldır burada hiç kimseye zararı dokunmadı ne deseniz boşuna savcı fizikçileriniz için mutlaka erkek hasta bakıcı tutmanızı istiyor eh, Peki tutalım Güzel çok güzel Buna sizin de hak verişinize çok sevindim Şimdiye kadar iki defa geldim buraya Umarım ki daha işim düşmez Hemşire Martabol Sağlık yurdumuzun bir geriliğiyle ne yazık ki son vermek gerekiyor. Şimdiye dek hasta bakıcı olarak hep hemşire aldım. Yarından sonra köşkü erkek hasta bakıcılara teslim edeceğiz. Ama doktor, ben üç fizikçimi elimden kaptıramam. Onlar benim en ilgi çekici konularım. Kararım kesin. Hem erkek hasta bakıcıyı nereden bulacaksınız? Onu düşünmek bana düşer. Mobiyosun karısı geldim. Yeşil salonda bekliyor. Söyleyin buyursun. Buyurun. Sevgili Bayan Mobius buyurun Rose Misyoner Rose ee, Çok şaşıracaksınız doktor Ben üç hafta önce Misyoner Rose ile evlendim oh. Belki biraz acele oldu ama Kutlarım Bayan Rose Bütün kalbimle kutlarım Sizi de hayırlı olsun Teşekkür ederiz Burası ne sakin ne sevimli Bu evde gerçek bir tanrı huzuru var Gitmeden önce oğullarımın ilk ve son olarak babalarını tanımalarını istedim O hastalandığı zaman üçü de küçüktü Belki de birbirlerini bir daha hiç göremeyecekler Bayan Rose bunun hekimlik bakımından zararları olabilir Ama insan olarak isteğinizi çok iyi anlıyorum Bu görüşmeye de izin veriyorum Wilhelm'in durumu nasıl? Benim kendisinden boşandığımı biliyor mu? Haber verdik Kavrayabildi mi? Dış dünya ile hiç ilgilenmiyor artık Doktor Beni anlamaya çalışın Ben Johan Wilhelm'den beş yaş büyüğüm Onu on beş yaşında bir lise öğrencisi olarak tanımıştım Evimizde çatı arasında bir oda kiralamıştı Öksüz bir çocuktu Çok fakirdi Liseyi bitirmesini Sonra da üniversiteye girip Fizik öğrenimi yapmasını sağladım ...yirminci doğum gününde evlendik. Dört yıl sonra... ...büyük oğlumuz oldu. Daha sonra da öteki iki oğlan doğdu. Nihayet... ...günün birinde bir profesörlük yeri boşalmıştı. Tam rahatlayacağımıza inanıyorduk ki... Wilhelm hastalandı. Ben ailemi ayakta tutabilmek için... ...bir çikolata fabrikasına girdim. Ömrümce uğraştım, didindim. Siz cesur bir kadınsınız Bayan Rose. Aynı zamanda iyi bir anne... Doktor, ben şimdiye kadar... ...Yuhan Wilhelm'in hastanenizde kalmasını sağlayabildim. Ödediğim para imkanlarımın çok üstündeydi. Allah hep yardım etti. Ama artık on param yok. Bu ücreti bulabilmem imkansız artık. Anlıyorum bayan Rose. Durumum şimdi eskisinden çok daha güçleşti. Oscar aileye altı oğlan daha getirdi. Altı tane mi? Altı tane. Wilhelmcim şimdi tabii devlet hastanesine yatırılacak. Ne münasebet bayan Rose. Bizim iyi yürekli Mobius'umuz burada köşkte kalacak. Söz veriyorum size. O buraya alıştı. Kendisine çok iyi meslektaşlar buldu. Eh, nihayet ben de cana var değilim. Ah ne iyisiniz doktor. İyilik falan değil, vakıflar var. Hasta bilginler için bir sürü vakıf var. Para dört bir yanımızda yığın yığın. <gülüyor> Hadi artık Mobius'umuzu çağıralım. Sevgili Möbius, Misafirleriniz var Fizik odanızı bırakın da azıcık buraya gelin Geliyor Yohan, Wilhelm Babacım Benim iyi yürekli Möbius'um. karını tanıyamadın mı? Lena Wilhelm'ciğim benim sevgili Wilhelmciğim Güzel Oldu artık bayan Rose ee, Şey e, Benden konuşmak isterseniz Şu karşıdaki yeni binada emirinize amadeyim Oğulların Johann Wilhelm Üç müydüler oh, Tabii Johann Wilhelm Elbette üç Adolf Friedrich Büyük oğlum Günaydın babacığım Günaydın oğlum İkinci oğlun Wilfred Kaspar Günaydın baba Günaydın oğlum Bu da en küçük oğlun York Lukas On Günaydın babacım Günaydın York Lukas en küçüğüm Sana en çok benzeyen o Fizikçi olacak Fizikçi mi? Evet babacım Olamazsın olmayacaksın Yörg Lukas yeni olmayacaksın Kafamdan çıkar bunu Ben ben men diyorum bunu sana Ama sen de fizikçi olmuşsun babacığım Keşke olmasaydım York Lucas Keşke Şimdi böyle tımarhanede olmazdım Yohan Bilhem yanılıyorsun Sen bir sağlık yurdundasın Tımarhanede değil Biraz sinirlerin yorgun düştü Başka bir şeycin yok mu? Yok Lina bana deli diyorlar Herkes bana o gözle bakıyor Sen de çocuklarım da çünkü Süleyman peygamber gözüktü bana. Sana... Kocam... Oscar Rose'yi tanıtayım. Kendisi misyoner. Kocan mı? Ama senin kocan benim. Sen değilsin artık Johan Wilhelm. Ayrıldık ya. Ayrıldık mı? Biliyorsun elbet. Hayır. Doktor sana haber verdi ya... Olabilir İşte ondan sonra Oscar'la evlendim Altı tane oğlu var Evvelce papazdı Şimdi Marian adalarında bir iş aldı Marian adalarında mı? Pasifik okyanusunda <gülüyor> Oğullarımın yeni babasını tanıdığıma memnun oldum Onları sımsıkı bağrıma basacağım Bay Mobius Üçünü de Çocuklarıma gereken babalığı edemedim Hiç dediği babacığım Lina da kendine layık bir koca bulmuş oldu Öyle söyleme Johan Sizleri yürekten kutlarım Hemen yola çıkacağız Marian adalarına Artık vedalaşalım. Bir daha görüşmemek üzere Oğullarının müziğe karşı kabiliyetleri fazla Johann Wilhelm Çok güzel flüt çalıyorlar Hadi çocuklar Ayrılmadan önce Babanıza bir şey çalın. Çalmayın. Çalmayın rica ederim. Süleyman hakkı için çalmayın. Ama Velhancı, ne olursunuz? Çalmayın. Ne olursunuz? Ne olursunuz? Bu masum çocukların flütünden asıl Süleyman peygamber hoş kalır Bay Mobius Düşünün bir kere. Süleyman, o tanrısal türküleri söyleyen Süleyman. Misyoner. Ben Süleyman peygamberle yüz yüze geldim. O artık türküler söyleyen güller arasında otlayan ikiz ceylanlar türküsünü söyleyen ulu hükümdar değil O attı artık erguvan renkli cübbesini sırtından çırıl çıplak leş kokusu içinde gerçeğin zavallı hükümdarı da büzülmüş oturuyor işte İlahisi de berbat Bakın dinleyin misyoner Siz ilahileri seversiniz Hepsini öğrenin onların İşte Süleyman peygamberin uzay yolcularına söylediği bir ilahi Bizler fezaya yollandık, ay çöllerine onun tozları içine gömüldük. Başlangıçta çoktuk. Ama çoğumuz sessiz sedasız kimseler duymadan... ...oralarda son nefesimizi verdik. Kimimiz merkürden maden buğuları içinde piştik. Kimimiz de venüsün yağlı çamurları içinde dağılıp gittik. Ve Mars'ta bile yutulduk. Gümbürdeyen radyoaktif sarı güneş ışınlarıyla. Jüpiter leş kokuyordu. Çevresinde yıldırım ile dönen yoğun metan gazını... parsaklarımızı ganimedini üstüne boşaltınca dek... ...savurdu üstümüze Tanrı. Yapma Yohan. Yapma. Satürn'ü inceledik küfürle. Ya daha ötesi Demez nefes tüketmeye... ...Uranus'la Neptün boz yeşil bir renk içinde donmuşlardı... ...Pluto ile Transpluto üzerine çok çirkin şakalar yapılıyordu... ...bizler güneşi çoktan Sirius'la karıştırmıştık... ...göklerin derinliklerine doğru birkaç ak yıldıza... ...hiçbir zaman ulaşamadığımız yerlere doğru gidiyorduk da gidiyorduk... ...gemimizdeki mumyalar çoktan katılaşmış kuruyup bayatlamışlardı... ...bu gariplerde artık yaşayan yeryüzünden iz kalmamıştı... Bu ne <gülüyor> hal Bay Mobyos Hadi bakalım Çabuk Maryan adalarına Yuhan Wilhelm Babacım Hadi Babacım. gidin Defolun Hadi. Gelin sayın Rose Gelin çocuklar Gelin Bay Misyoner Defolun Bir şey değil sakinleşmesi gerek Defolun. Defolun Hafif bir kriz Hemşire Monika yanında kalacak Onu yatıştırır Sizi hiç görmek istemiyorum artık Siz Süleyman peygamberi gücendirdiniz Hepinize lanet olsun Hepiniz Maryal adalarıyla birlikte Maryal uçurumlarında kahrolun Tanrı tarafından insanlar tarafından unutulup Çürüyün Yalnızız aileniz sizi duymuyor artık ha <gülüyor> Evet öyle Biraz ileri gittim galiba Eh oldukça Doğruyu söylemek zorundaydım Elbette Heyecanlandım. Numara yaptınız İçimi mi okudunuz Ben size iki yıldır bakıyorum Doğru Haklısınız Deli numarası yaptım Ama niçin Karım ve çocuklarımla vedalaşmak için Onlardan sonsuza dek ayrılmak için Böyle feci bir şekilde Feci değil İnsanca ayrılmak için... ...15 yıldır benim zavallının inacığım... ...buraya insafsız paralar ödedi. Buna bir son vermek gerekiyor. Şu an bu işe çok elverişliydi. Süleyman peygamber... ...bana ne yapmak gerektiğini bildirdi. Tasalanmayın hemşire Monika. Her iş yolunda üzülecek bir şey yok. Çok planlı davrandınız. Ben fizikçiyim. Bay Möbius. Buyurun hemşire Monika. Beni ana binaya geçiriyorlar... Yarın buradaki nöbete erkek hasta bakıcılar alıyor Hiçbir kadın hasta bakıcı bu köşke bir daha ayak basmayacak Newton'la Einstein yüzünden değil mi? Savcı böyle istiyor Başhekim mesele çıkarmalarından korkup razı oldu Bay Möbius siz benim gözümde deli değilsiniz Ben kendi gözümde de deli değilim Ama bu benim Süleyman peygamberi görmüş olmamı engelleyemez ki Bay Möbius ben bu mucizeye inanıyorum İnanıyor musunuz? Süleyman peygambere inanıyorum Onun bana göründüğüne ha Evet onun size göründüğüne Her gün her gece göründüğüne inanıyor musunuz? Her gün her gece göründüğüne inanıyorum Bana tabiatın sırlarını dikte ettirdiğine de mi? Onlara da inanıyorum Eğer bütün saray erkanıyla birlikte Davut peygamberin de göründüğünü söyleseydiniz Ona da inanırdım Bildiğim tek şey şu ki Siz hasta değilsiniz Hissediyorum bunu Hemşire Monika çıkın gidin Gitmeyeceğim sizi bir daha görmek istemiyorum. Bana ihtiyacınız var. Dünyada başka kimseniz yok. Hiç kimse Süleyman peygambere inanmak insanı ölüme götürür. Ben sizi seviyorum. Ben de sizi seviyorum ama siz mahfınıza doğru koşuyorsunuz. Hemşire Eren ile ben de birbirimizi seviyorduk. Benim için her şeyi yapmaya hazırdı. Yüzüne bağırdım. Kendisine bir köpek gibi davrandım. Katsın diye yalvardım. Fayda etmedi. Kaldı. Benimle bir köye çekilmek istiyordu. Benimle evlenmek için hatta Doktor Fonzant'tan izin bile almıştı. Bunun üzerine ben de onu boğdum. Zavallı hemşire Irene. Şu yeryüzünde kadınların kendilerini feda etmek deliliğinden daha büyük bir delilik olamaz. Siz gidip uzanın gene profesör. Yok. Bana Albert din. Kendinize gelin Albert. Kendinize gelin hemşire Monica. Sevgilinizin sözünü dinleyin ve kaçın Yoksa mahvoldunuz demektir Zavallı deli Dilerim ki beni sevmemeniz gerektiğine sizi inandırmıştır Siz deli değilsiniz Keşke beni deli bilseydiniz. Kaçın gözümden uzaklaşın hiç durmayın Yoksa ben de size köpek gibi davranırım Mesleğimden nefret ediyorum Beş yıldan beri hasta bakıyorum Hiçbir zaman onlara yüz çevirmedim Hepsinin yardımına koştum Kendimi feda ettim Artık kendimi sadece bir kişiye adamak istiyorum Sadece bir kişi için var olmak istiyorum Benden isteyeceğiniz her şeyi yaparım Sizin için gece gündüz çalışırım Benim dünyada sizden başka kimsem yok Ben de yapayalnızım Hayır olamaz Monika Hiç mi sevmiyorsunuz beni Sizi seviyorum Monika Hem bilseniz size ne kadar seviyorum Monika İşte asıl delilik burada Öyleyse niye aldatıyorsunuz beni? Hem yalnız beni de değil. Süleyman peygamberin size göründüğünü söylüyorsunuz. Ona da ihanet ediyorsunuz. Monika benim için ne düşünürseniz düşünün. Beni zayıf kusurlu bir insan sayın. Bu hakkınız. Ben sizin aşkınıza layık değilim. Ama Süleyman peygamberi aldatmadım. O benim varlığıma süzüldü. Birdenbire çağrılmadan içime girdi. Bana kötülük etti ama ben ona ihanet etmedim. Emin misiniz? Şüphe mi ediyorsunuz? Möbius, ben Doktor von Sandlak görüştüm. Görüştünüz mü? Sizi serbest bırakıyor. Beni serbest mi bırakıyor? Birbirimizi evlenebiliriz Möbius. Yeter! Doktor her şeyi düzenledi. Size hasta farz ediyor, ama zararsız hasta olduğunuza inanıyor ve sizde soyunuzdan gelen bir bozukluk olmadığını söylüyor. Hem kendisine sizden daha deli olduğunu söyledi Arkasından da güldü Nezaket göstermiş Ne kadar iyi bir insan değil mi Hiç şüphesiz Ben ünlü fizikçi Profesör Şerbert konuştum Benim hocam da o Sizi çok iyi hatırlıyor En iyi öğrencisiymişsiniz Ne konuştunuz Bana yazılarınızı hiçbir önyargıya kapılmadan inceleyeceğine söz verdi Onları bana Süleyman peygamberin dikte ettirdiğinde kendisine anlattınız mı Elbette Ne dedi <Gülüyor> Güldü sizin eskiden de böyle şakacı bir insan olduğunuzu söyledi Möbüs Süleyman peygamber size gözüktü Tanrı'nın bilgeliğinden pay aldınız Şimdi mucizenin emrettiği yolda şaşmadan yürüyeceksiniz Bu yol alaylar, gülüşmeler, inanmamalar, şüpheler arasından geçse bile yürüyeceksiniz ama bu yol sağlık yurdunun içinden savaşlara, uğraşmalara götürür Sana yardım etmek için ben varım Ben seninle birlikte savaşırım Sana Süleyman peygamberi gönderen Tanrı beni de gönderdi Sevgilim Ne var sevgilim? Mutlu değil misin? Çok Hadi artık bavullarını hazırlayayım Tren sekizi yirmi geçe kalkıyor Fazla bir şeyim yok Ortalık karardı de çabuk akşam oluyor Işığı yakayım Biraz daha bekle Yanıma gel Gözlerinde yaş var Senin de Sevinçten Ne oldu? Monika şiddetleri boğdum Einstein gene Kemal'a başladı Kreuzleri çalıyor Güzel rozmarini Bu da mı bu olarak öldürülmüş doktor? Hiç şüphe yok Yine bir dev gücü bu işi başarmış Yalnız bu sefer perde kordonu ile hmm, Üç ay önceki gibi desene Bloer bir fotoğraf da yukarıdan çek Baş üstüne sayın müfettiş Sevgili hastalarımızın akşam yemeği doktor Siz zi değil misiniz Tamam sayın müfettiş Ta kendisi Bir zamanların Avrupa ağır siklet boks şampiyonu ha. Şimdi de bu sağlık yurdunun Baş erkek hasta bakıcısı ha, ha, Güzel ee, ya öteki iki çam yarması Murillo Güney Amerika ağır siklet boks şampiyonu bu da MacArthur Kuzey Amerika şampiyonu orta siklet Masayı kur MacArthur Saygılarımı sunarım sayın müfettiş hmm. Einstein gene keman çalıyor Kreisler Sık sık çalar bunu Aşk şarkısı İşimiz bitti sayın müfettiş Pekala öyleyse cesedi dışarı çıkarın Monica Sevgilim Ah Möbius Bunu nasıl yapabildiniz Benim en iyi hasta bakıcımı öldürdünüz Benim en yumuşak En tatlı hasta bakıcımı Öyle üzgünüm ki doktor Üzgün müsünüz Süleyman peygamber emretti Süleyman peygamber demek saati şahanelerine bu cinayeti emir buyurdu Pencerenin önünde durmuş akşam karanlığını seyrediyordum O sırada Süleyman peygamber parktan bu yana balkona doğru süzülüp ta yanıma kadar sokuldu Bana pencerenin yanında bu emri fısıldadı Affedersin Boz sinirlerim perişan Anlıyorum anlıyorum tamam tamam Bu çeşit kurumlar insanı yıpratıyor Hiç şüphesiz haklısınız ben gidiyorum Hadi, artık cesedi küçük kiliseye taşıyın Girenin yanına koyun Monika Benim sevgilim Monika hey, Bugün ne yemekler var bakalım? Hmm. Ciğer ezmesi, çorbası Piliç kızartması cordon bleu Şaşılacak şey Öteki hastalar yeni bilaya geçeri Akşamları hep basit şeyler olurdu ee, eh, eh, acıkmadınız mı? Anlıyorum, anlıyorum. Benim hemşireyi boğduktan sonra da... ...benim canım hiçbir şey yemek istememişti. Hey eh, gitmeyin, gitmeyin, durun. Ne var, Söğrezak? Sizinle konuşmak istiyorum Möbius. Ne konuşacaksınız? Sevgili Möbius, bize artık hemşireler bakmayacak, biliyorsunuz. Erkek hasta bakıcılar bekçilik edecek. Hı, varsın, etsinler, ne bunun sizin için belki önemi yok Möbius? Siz zaten bütün ömrünüzü maranda geçirmek niyetindesiniz ama benim için çok önemli. Çünkü ben çıkmak istiyorum azizim. <gülüyor> Erkek hasta bakıcılar beni hemen harekete geçmeye zorluyorlar. Ödevleri e, pek de değil. Size bir itirafta bulunacağım Möbius. Ben deli değilim. Elbette değilsiniz söylezak. <gülüyor> ben sorizak da değilim. Ya, biliyorum. Albert Einstein O da saçma Burada sandıkları gibi Herbert Georg Boyd'ler de değilim Benim asıl adım Kilton'dur dostum Alec Jasper Kilton mu? Tek kendisi Eşitlik teorisinin kurucusu mu? Evet o Demek buraya gizlice sokuldunuz Deli rolü oynayarak hmm, Hakkımda casusluk yapmak için değil mi? Sizin deliliğinizin sebebini anlamak için Şu pürüzsüz lisanım da bana gizli teşkilat kursunda öğretildi Korkunç bir çalışmayla aziz hmm. Zavallı hemşire Dorotya işin iç yüzünü anladığı için de onu e, Evet evet öyle ama Bu olaya son derece üzgünüm Üzerime aldığım ödev söz konusuydu Gizli teşkilatın en gizli işiydi bu Öldürmek zorundaydım Her türlü şüpheden kaçınmak gerekti Hemşire Dorothea artık bana deli gözüyle bakmıyordu Başhekimde hastalığımın pek hafif olduğuna inanıyordu Deli olduğumu kesin olarak göstermek için Bir cinayete başvurmam gerekiyordu hmm. Einstein gene keman çalıyor Evet, bahim gavotu Yemi soğuyacak Bırakın deliği varsın çalsın Bu bir emir mi? <gülüyor> Benim size sonsuz saygım var Sert davranmak zorunda kalırsam özürlüyorum Möbius Beni kaçırmak ödevini mi verdiler size yoksa? Ne gizli teşkilatımızın şüphesi doğru çıkarsa öyle Ne gibi şüphesi? E, teşkilatımız sizi günümüzün en dahi fizikçisi sayıyor Ben ağır bir sinir hastalığına tutulmuş bir insandan başka bir şey değilim Kilton Gizli teşkilatımız böyle düşünmüyor Hı Peki siz ne düşünüyorsunuz benim için? Ben sizi şimdiye kadar gelip geçmiş fizikçilerin en büyüğü sayıyorum azizim. Gizli teşkilatınız benim izime nasıl düştü? <gülüyor> ben düşürdüm. Yeni fiziğin üzerine yazdığınız doktora teziniz tesadüfen elime geçti. Yazınız önce bana bir alay gibi gelmişti. Ama sonra birden gözümdeki perde kalktı. Modern fiziğin en dahice belgesi önümde duruyordu. Okuduktan sonra tezin yazarını soruşturmaya başladım ama bir şey öğrenemedim. Bunun üzerine hemen gizli teşkilata haber verdim. O her şeyi öğrendi tabii. Tezin tek okuyucusu siz değilsiniz Kilton. Aslında ben de deli değilim. Ben de sizler gibi fizikçiyim. Ben de bir gizli teşkilat üyesiyim. Adım Joseph Aizler'dir. <gülüyor> Aizler etkilerini bulan mı? Ta kendisi. Şu 1950'de ortadan yok olmuştu hani. Kendisi öyle istemişti. Yüzünüzü duvara çevirmenizi rica edebilir miyim? Bilirsiniz... Bu tabancayla oyun olmaz Aisler. Elbette. Sevgili Kilton bu da tabanca. Her ikimizde silah kullanmasını iyi biliriz. Bana kalırsa düellodan vazgeçelim ne dersiniz? Siz silahınızı elinizden bırakırsanız ben de benimkini bir kenara koyarım. Tamam. Siz benim planlarımı alt üst ettiniz Kilton. Ben sizi sayiden deli sanıyordum. <gülüyor> Üzülmeyin ben de sizi öyle sanıyordum. Bazı teslifler oldu doğrusu. Bugün öğleden sonraki hemşire Irene olayı gibi şüphelenmişti. Böylece de ölüm cezasını giymiş oldu. Olup bitenler bilmezsiniz ne kadar üzdü beni. Anlıyorum. Ama emir emirdir. Elbette. Başka türlü yapamazdım. Elbette yapamazdınız. Benim üzerime aldığım ödev de tehlikeliydi. Bu gizli teşkilatımızın en gizli işiydi. Bana öyle geliyor ki ağızlar siz de beni zor. Amma yaptınız mor. Siz de beni memleketinizi ziyarete zorlayacaktınız. Doğrusu siz bizim için de bütün fizikçilerin en büyüğüydünüz Möbius. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Astabothler burada. Hasta Ernesti burada. Hasta Möbius burada. Resmi makamların tavsiyesi üzerine bazı güvenlik tedbirleri alınacak. Murillo sen penceredeki demir parmaklı indir MacArthur sen de kilitle Bayların gece için başka bir istedikleri var mı? Hayır Saygılarımızı sunarız baylar İyi geceler Hayvan oğlu hayvanlar Parkta pusuya yatmış bunlar gibi daha başka çam yarmaları da var ne zamandan beri penceremden görüyorum onları Bu kilitler çok sağlam Değişik bir cins Benim penceremem önünde de birden bire bir parmaklık peyda olmuş Sanki cinler periler getirmiş Oh Aizler'inkinde de Möbius'unkinde de var hmm, Kilitlemişler Hapsedildik Elbette edilecektik azizim Hemşirelerin başına getirdiklerimizden sonra Şimdi artık ancak bir birlik olursak Bu tımarhaneden çıkmanın yolunu buluruz Ben kapiyen kaçmak istemem Bobius Kaçmak için hiçbir sebep göremiyorum Ben kaderimden memnunum Ama ben değilim Ortada oldukça kesin bir durum var Öyle değil mi? Kişisel duygularınıza saygı duyarım Ama siz bir dahisiniz Bundan ötürü de herkesin malı sayılırsınız siz fiziğin yepyeni alanlarına girdiniz ama bilim size kiralanmış değil. Sizin ödeviniz kapıları sizin gibi dahi olmayan bizlere de açmaktır azizim. Mebius benimle gelin bir yıl sonra size frak giydirir sonra da Stockholm'a taşırız. Orada Nobel mükafatını alırsınız. Gizli teşkilatınız hiç bencil değil. E, kabul ediyorum Mebius. Onu bu işe götüren şey sizin yer çekimi problemini çözmüş olduğunuz düşüncesi. Çözdüm. Bunu böyle rahat rahat söyleyebiliyorsunuz. He? Başka nasıl söyleyebilirim? Benim gizli teşkilatım şuna inanıyor ki... ...siz bütün elementer kısımcıklar içinde bir teori... Gizli teşkilatınızı memnun edeyim. Tek alan teorisi bulunmuştur. Evren formülü. Gülünç. Fizikte bir adım ilerlemek için orada kocaman devlet laboratuvarlarında... ...dolgun maaşla yığınla fizikçi... ...yıllardır kafa patlatıyor, bir sonuca varamıyorlar da... ...siz burada... Şu tumaranenin içinde Şöyle laf arasında masaya oturup Bu problemleri çözüveriyorsunuz Hah! Bütün varılabilecek buluşlar sistemini de mi möbius Onu da Ama bunu merak ettiğim için kurdum Teorik çalışmalarma pratik bir giriş Bir özet olarak yaptım Masum rolümü oynayacağım Düşündüklerimizin elbet sonuçları da olacak Araştırmalarım insanların eline geçseydi... yepyeni yeni ve aklı hayale sığmaz enerjilerin serbest oluşu... ...her türlü hayal gücünü aşan teknik imkanlara yol açacaktı. Ama bunun önüne nasıl olsa geçilemeyecektir. E, mesele kimin daha önce elde edeceğidir azizim? Siz bu mutluluğu tabii kendi gizli teşkilatınız... ...ve onun arkasındaki genel kurmayınız için diliyorsunuz değil mi Kilpam? Neden dilemeyiyim? Mesele sade bilmimizin bağımsızlığıdır. Başka hiçbir şey değil. Ben beni rahat bırakan her sistemde çalışırım. Bugün fizikçilerin sorumluluğundan söz ediliyor azizim. Ne saçma. Biz sadece öncüler, yol açanlarız. Bunun dışında hiçbir şey değiliz. Ama insanlık bizim kendisi için açtığımız yolda gitmesini becerebilecek mi? Beceremeyecek mi? O kendi bileceği bir şey. Bizim işimiz değil. Kabul. Biz öncüleriz. Yaptığımız iş yol açanların, öncülerin işi. Ama gene de sorumluluğu bir kenara itemeyiz. Biz insanlığın eline muazzam kudret araçları teslim ediyoruz. Bu bize bazı şartları ileri sürmek hakkını verir. Bilimimizi kimin yararına kullanacağımıza karar vermeliyiz. Ben kararımı verdim. Sizin için önemli olan sadece bilimin bağımsızlığı ise neden bize gelmiyorsunuz? Bizim de sonuçlara ihtiyacımız var. Bizim politik sistemimiz de bilimin avucunda beslenmek zorunda. Sizin de bizim de politik sistemlerimiz ayslar şimdi her şeyden önce Möbius'un elinden beslenmek zorunda. Tam tersine, o bize boyun eğecek. Ne de olsa biz onu kapana kıstırmış durumda. öyle mi? Asıl biz ikimiz birbirimizi kapana kıstırmış durumdayız. Birbirimize numara yapmayalım da bu çaresiz durum üzerinde durup düşünelim. Möbius sizinle gelmek isterse ben bir şey yapamam çünkü siz önlersiniz. Ama eğer Möbius benden yana olmak isterse... ...o zaman siz hiçbir şey yapamazsınız. Onun için burada seçme hakkı onun, bizim değil. Tabancaları getirelim öyleyse. Evet, dövüşelim. Peki, işte ağzım sizinkini. Durumun kanlı bir sonuca varmasından ötürü çok üzgünüm ama... ...ateş etmek zorundayız. Hem birbirimize hem nöbetçilere. Çaresiz kalırsak Möbyus'u da tabii. Kendisi belki dünyanın en önemli adamıdır ama... Yazıları kendinden de daha önemlidir Yazılarım mı? Ben onları yaktım Yaktınız mı? Biraz önce polisler daha dönmeden içim rahat olsun diye Yakmış <gülüyor> 15 yıllık bir çalışmanın sonucu <gülüyor> Deli olmak işten değil Resmen zaten öyleyiz Artık size tamamiyle teslim olduk Möbyus Bunun için bir hasta bakıcıyı boğdum Ve lisan öğrenmek zorunda kaldım ...bara da keman öğrettiler... ...zerrece müzik kabiliyeti olmayan... ...bir insan için nasıl bir işkenceydi bilseniz... ...yemeğimizi bitirelim mi? Hiç hiç kalmadı... Yazık oldu güzelim yemeklere... Biz üç fizikçiyiz... ...vereceğimiz karar bilimsel olmalıdır... ...kararlarımızı güzel değil... ...mantıki sonuçlara göre vermeliyiz... ...üçümüzün de varmak istediği amaç bir... ...yalnız taktikler değişik... ...amaç fiziğin ilerlemesi... Siz onun bağımsızlığını korumak istiyorsunuz Kilton... ...ama sorumluluk denen şeyi kabul etmiyorsunuz. Buna karşılık siz Eisler... ...fiziğe belli bir ülkenin kuvvet politikasının... ...sorumluluğu adına bir ödev yüklüyorsunuz. Acaba işin aslı nedir? İşte ben bunu öğrenip kararımı ondan sonra vermek istiyorum. En ünlü fizikçilerden birkaçı sizi bekliyor Möbius. Alacağınız para ve oturacağınız ev ideal... Bu fizikçiler serbest mi? Sevgili Möbius... ...bu fizikçiler memleket savunmasında... ...son derece önemli bilimsel problemleri çözmeye hazır olduklarını söylüyorlar. Onun için siz de kabul edersiniz yani ki bu... Yani serbest değiller. Joseph Eisler... ...siz kuvvet politikası gidiyorsunuz... ...ama bunun için kuvvet gerek. Sizde var mı bu? Beni yanlış anlamayın Möbius... Benim kuvvet politikam bir partinin yararına kendi kuvvetimden vazgeçmem demektir. Hiç olmazsa sizin fizikçileriniz serbest mi? Memleket savunması için hazırdırlar. Şaşılacak şey. Her biri başka bir teoriyi övüyor ama... ...bana sundukları gerçek ikisinde de bir. İkisinde de bir hapishane. İşte onun için... Bu hapishanede kalmayı daha uygun buluyorum Burada hiç olmazsa emniyettiğim Politikacıların beni kullanması Tehlikesi yok Tabi bazı rizikolar göze alınacak Hiçbir zaman göze alınmaması Gereken rizikolar vardır İnsanlığın yok olması bunlardan biri Dünyanın ortaya çıkışını Sağlayan nedenlerin neler olduğunu biliyoruz Benim sağlayacağım imkanlarla Daha neler yapılabileceğini de Kolayca düşünebiliriz İşte ben davranışlarımı Bu görüşe dayattım Yoksul bir adamım ben. Karım, üç çocuğum vardı. Üniversitede ün, endüstride para yüzüme gülüyordu. Ama her iki yolda çok tehlikeliydi. Çalışmalarımı yayınlamak zorunda kalacaktım. Bunun sonucu bilimin altüst olması, iktisat sisteminin çökmesi demekti. Sorumluluk duygusu beni başka bir yola zorladı. Akademik kariyerimden vazgeçtim. Endüstriye yüz çevirdim. Ailemi de kendi kaderine bıraktım Başıma deli takkesini geçirdim Bana Süleyman peygamber gözüküyor dedim Onlar da beni buraya kapattılar ya Ama bu bir çözüm yolu değil ki Aklım bana bu yolu gösterdi Biz biline bilenin sınırlarına gelip dayandık Birkaç tane tam kavranabilir kanun Ve birkaç temel bağlantıdan haberimiz var Geri kalan o muazzam alem bir sır Zekamıza kapalı biz yolumuzun sonuna vardık ama... ...insanlık daha orada değil. Bilimimiz korkunç... ...araştırmalarımız tehlikeli... ...bilgilerimiz öldürücü oldu. Önümüzde uzanan gerçek... ...bize ayak uyduramıyor. Bizim yüzümüzden insanlık yok olacak. Bizler bildiklerimizi... ...geri çekmek zorundayız. Ben kendiminkini geri çektim. Başka çaresi yok bu işin. Sizin içinde yok. Ne demek istiyorsunuz yani? Siz de benimle birlikte... Tımarhanede kalmalısınız. Biz de mi? İkiniz de. Gizli verici aletiniz var tabii. Ne olacak varsa. Amirlerinize bildirin. Yanıldığınızı benim gerçekten deli olduğumu söyleyin. O zaman ömrümüzün sonuna kadar burada kalırız işte. İşini başaramamış casusların ardından kimse iyi konuşmaz. Benim tek şansım keşfedilmemekti. Biz ancak. Burada serbest olabiliriz Yalnız burada serbest düşünebiliriz Buradan çıkar çıkmaz Fikirlerimiz patlayıcı birer madde haline gelir ya Ama biz deli değiliz ki Deli değiliz ama katiliz Protest ederim kabul etmem Bu sözü söylememeliydiniz Mobius. Adam öldüren katildir Her üçümüzde belli bir amaç uğruna Kendimize bakan hemşireleri öldürdük Sizler gizli ödevlerinizi Tehlikeye düşürmemek için Ben de hemşire Monika bana inandığı için o beni yanlış anlaşılmış bir dahi sayıyordu. Bugün bir dahinin asıl ödevinin tanınmamak olduğunu anlayamadı zavallı. Adam öldürmek korkunç bir şey ama... ...ben bunu daha korkunç bir cinayetin önüne geçmek için yaptım. Şimdi de karşıma siz çıktınız. Sizleri ortadan kaldıramam. Ama belki inandırabilirim. Düşünün, işlediğimiz cinayetler boşuna mı gitsin? Hiç anlamları kalmasın mı? Ya fedakarlık ettik Ya da cinayet işledik Ya tımarhanede kalırız Ya da dünya havaya uçar Ya biz kendimizi insanların aklından tamamıyla sileriz Ya da insanlık ortadan silinir Möbyuz Ne var Kilton? Ya şu sağlık yurdu denen yer Ya şu korkunç bakıcılar Ya şu kamburu çıkmış kadın doktor Peki Bizi vahşi hayvanlar gibi kapattılar. Vahşi hayvanlarız ya. İnsanlığın üstüne salıvermemeli bizi. Pek ama sayeden hiç çıkar bir yol yok mu? Hiçbir yol yok. Johann, Wilhelm, Möbius. Ben iyi bir adamım. Kalıyorum. Möbius, ben de kalıyorum. Hem de ölünceye kadar. İkinize de teşekkür ederim. Hadi bakalım. Gene deli rolüne. Newton'un hayaleti olarak dolaşalım, duralım Kreuzler'le Beethoven'i gıcırdatalım da gıcırdatalım Varsın Süleyman peygamber gene gözüksün Deliyiz ama akıllı deli Mahpusuz ama serbestiz Fizikçiyiz ama suçsuzuz <gülüyor> Buyurun şef Möbius'i getirin hadi ziyivers Emredersiniz şef Dua gibi bir gece Derin lacivert ve inanç dolu Haşmetli peygamberin gecesi Beyaz gölgesi duvardan kopup süzülüverdi Gözleri ışıl ışıl Möbius Savcının emri üzerine sizinle ancak bir nöbetçinin yanında konuşabilirim Anlıyorum doktor Söyleyeceklerim öbür meslektaşlarınızla ilgilendirir. <Gülüyor> MacArthur, Murillo. Öteki ikisini de getirin. Dışarı çıkın. Garip, esrarlı bir gece. Sonsuz, uçsuz, bucaksız. Penceremin demir parmaklıkları arasından... ...Şüpiter'le Satürn parlıyor. Evrenin kanunları Sırlarını söylüyorlar Mutlu bir gece Bilmeyenler susuyor Sorular dilsizleşiyor Keman çalmak istiyorum Durmadan Durmadan keman çalmak istiyorum Jasper Kilton Joseph Aisler, Sizlerle konuşacaklarım var Demek biliyorsunuz he? Konuşmalarınız dinlendi Ben zaten bundan çoktan şüphelenmiştim MacArthur Murillo Kiltonlu haislerin gizli verici aletlerini getirin Üçünüze çabuk eller enseye <gülüyor> Tuhaf Bilmiyorum <gülüyor> Komik gülünç Köşk nöbetçilerle çevrilmiştir Bir kaçma denemesinde bulunmanızın hiçbir faydası yok Siz MacArthur Ötekiler dışarı çıkın Benim sırrımı yalnız sizler bileceksiniz. Bütün dünyada yalnız sizler. Çünkü artık sizin onu bilmenizin hiçbir zararı yok. O Ulu Süleyman peygamber bana da gözüktü. Süleyman peygamber mi? Yıllardan beri. Önce Hı. çalışma odamda gördüm. Bir yaz akşamıydı. Dışarıda daha gün ışıkları vardı. Parkta ağaç kakan tıktıkları duyuluyordu. Birden bire Ulu peygamber içeri süzülü verdi. Parlak bir melek gibi. Hı, aklını kaçırdı. O anda gerçeği anlamıştım. Süleyman peygamber... ...ölüler arasından dirilmişti. Möbüyüs yeryüzünde onun adına hüküm sürsün diye... ...bilgeliğinin sırlarını ona vermişti. Bunun yeri tumarane, Yakalayıp kapattırmalı. Ama Möbüyüs ulu peygambere ihalet etti. Korktu, sustu. Ondan öğrendiklerini söylemedi. Bu yüzden de gözden düştü. Ulu peygamberin ona açıkladığı bir sır değil. Düşünülmesi mümkün bir şeydi. Bütün düşünülmesi mümkün şeyler de elbet bir gün düşünülecekti. Yalnız ulu peygamber bunu başkasının düşünmesini istemiyordu. Bu onun kendi işi olsun istiyordu. Bunun için de kendine hizmet etmek üzere beni seçti. Siz delisiniz. Dinliyin siz kaçırmışsınız. Ben onun emirlerine uydum. Doktordum ben. Möbius benim hastamdı. Ona ne istersem yapabilirdim Yıllarca onu iğneyle uyuşturup Kendisine ulu peygamberin yazdırdıklarının Fotokopilerini aldım En son sayfaları bile elimde tamam bir delisiniz siz İnanın delisiniz Hah, Hepimiz de deliyiz ya <gülüyor> Ben Sessiz sedasız ödevimi yaptım Büyük tesisler kurdum Bir bir ardından fabrikalar açtırdım Muazzam bir tröst sistemi meydana getirdim. Bütün varılabilecek buluşlar sisteminin de değerlendirip... ...işe çevireceğim tabi Johann Wilhelm Möbius. Doktor Mathilde Fontane, siz hastasınız. Süleyman'ın gerçekle ilgisi yok. O bana hiçbir zaman gözükmedi. Yalan söylüyorsunuz. Fizikteki buluşlarım gizli kalsın diye onu ben uydurdum. İnkar ediyorsunuz. Aklınızı başınıza toplayın, deli olduğunuzu kabul edin. Siz ne kadar deli değilseniz, ben de o kadar deli değilim. Öyleyse ben bütün dünyanın suratına gerçeği haykıracağım. Siz demek ki yıllar yılı utanmadan, sıkılmadan beni sömürmüşsünüz. Zavallı karıma da paramı ödetmişsiniz. Elinizde artık hiçbir şey yok. Haykırmalarınız dünyaları tutsa bile size artık kimseler inanmayacaktır. Herkesin gözünde siz tehlikeli bir deliden başka bir şey değilsiniz artık. Çünkü adam öldürdünüz. Monica. Irene. Dorothea. Ben sadece bir fırsatı kullandım. Süleyman Peygamber'in bilgisi sağlama bağlanmalı. Sizin ihanetiniz de cezalandırılmalıydı. Sizi bu konuda zararsız bir hale sokmak gerekiyordu. Şöyle bir cinayette filan tabii. Üç hemşiri bunun için üzerinize kışkırttım. Hı? Sonunda onlara ne yapacağınızı elimle koymuş gibi biliyordum. Belli işleri yapan otomatlardan farkınız yoktu. Cellatlar gibi öldürdünüz. Siz, siz, kendini... Saldırmanız saçma möbüyüz Kopyeleri bende olan yazılarınızı yakmanız kadar saçma Sizi çeviren şey artık bir hapishanenin duvarları değildir Bu ev artık benim kurduğum tröstün kasası Hazine odasıdır Bu hazinede üç fizikçi saklıdır ki Benden başka bu gerçeği bilenler sadece onlardır Bekçileriniz de deli bekçileri falan değil Zivers işletmemdeki polislerin şefi Sizler kendi hapishanenizi kendiniz açtınız Süleyman peygamber sizin aracılığınızla düşündü Sizin aracılığınızla iş gördü Şimdi de benim aracılığımla Sizleri yok ediyor Ben ailemin normal kalmış son kişisiyim En son Meyve verememiş Kendini sadece insan kardeşlerinin Sevgisine adamış bir kişi İşte Süleyman peygamber bana acıdı Ben artık dedelerimden Daha güçlü olacağım Tröstüm ülkeler Kıtalar fethedecek Güneş sistemini kendi yararına sömürecek Hesap kabarmıştır ama dünyanın yararına değil Yaşlı kabuğunda kurumuş ihtiyar bir kız yararına Buyurun şef Gidelim Zivers Yönetim kurulu bekliyor Dünya çapındaki iş başlıyor artık Üretimin çarkları dönüyor Her şey bitti artık Dünya kaçık bir doktorun eline düştü Bir kere düşünülmüş olan Bir daha geri alınamaz Radyo tiyatrosu sona erdi Fizikçiler Yazan Hidrih Drenmat Çeviren Zahide Gökberk Uygulayan Ülya Temur, mikrofona koyan Kemal Bekir, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Müfettiş Richard Kane Kapcak, Başhemşire Fethiye Sezer, Newton Necdet Ayral Deli Doktoru Perihan Tedü, Einstein Müfit Kiper, Misyonerin karısı Samiye Hün, Misyoner Oscar Rose... Erhan Dilligil, Möbius Nüvit Özdoğru Adolf Friedrich Turgut Arsevel Wilfred Kaspar Çetin Akcan Jörg Lukas Sükan Kahraman Hemşire Monika Şükran Akın Proşer Hikmet Eldek Erkek hasta bakıcı Mete Sezer Baş erkek hasta bakıcı Devrim Parscan <Gülüyor>